Merhabalar. Günaydın. İstanbul Serbest Mimarlar Derneği'nin katkılarıyla hazırladığımız Açık Mimarlık Programı'nın bu yayın sezonundaki son programına hoş geldiniz diyorum. <gülüyor> hoş geldiniz. Sen de hoş geldin Cenk. Siz de hoş geldiniz İpek Aklınar. Hoş bulduk. Ee, bugün biraz değerlendirme ve toparlama niteliğinde olacak. Hüseyin Kahvecioğlu aramızda yok. Bize ekti. Evet sevgilerimizi gönderiyoruz ona. O yüzden İpek Hanım'la beraber ikimiz bütün bu dönemi toparlamaya çalışacağız. İlk başta isterseniz şeyden başlayalım. Biz ne diye yola çıkmıştık? Nasıl açıklamıştık bir programı? Nelerin üstünden geçtik? İlk yarıda onu bir konuşalım. Daha dün gibi. Evet. 27 Ekim'di hiç unutmam. Ben de. <gülüyor> <gülüyor> Terliyorduk ve sesimiz titriyordu. Evet ve Martinler galiba sakinleşebiliyorduk. <gülüyor> İlk programlara gelen konuk dostlarımız bunu çok iyi anımsarlar. Evet. Onun hepsine tabii ki teşekkür ediyoruz. Yani Aynen. Teker teker isimlerini sayacağız büyük ihtimalle. Birazdan. Nasıl başlamıştık biz? Ne diye başlamıştık? Biz aslında farklı bir program yapalım diye başlamıştık. Hı hı. Bize ilk bu öneri, teklif, gelin hadi bir program yapın deyince nasıl bir farklılık yaratabiliriz? Hani mimarlık dışındakilerle, farklı eksenlerle nasıl ele alabiliriz? Hı hı. Kendini tekrarlamak. Yerine mimarlığa farklı bir esinti getirebilecek veya mimarlık konuşmasına farklı bir bakış açısı getirebilecek. Hani biraz da büyük bir iddia Hı -hı. gibi görünüyor ama Hı -hı. aslında daha sıradana, banal olana hatta. Hani Hı -hı. Michel Dessert'in deyimiyle böyle sokaktaki adama, farklı mimarlığı besleyen kanallara biraz da adaklanarak mimarlığın tüm hallerine, o bizim aslında sloganda da sürekli tekrarlanan, onu çok sevdik üçümüz de. Evet. Ee, sağ bizi destekleyen dostlar da ve o bir sulagana dönüştü. Hı hı. Mimarlığın tüm hallerini nasıl ele alabiliriz, konuşabiliriz? Biraz mimarlığın hani bu egosunun, ben merkezciliğinin dışında nasıl bir şey yapabiliriz diye sorarak çıktık. Hatırlıyorum ben şey demiştik hatta. Uzun bu... yıllar oldu değil mi? Hatırlıyorsunuz. <gülüyor> Tabii ki. <gülüyor> Hafızan beni yanıltmıyorsa, <gülüyor> e, mimarlığın tüm hallerine dair konuşmalar dediğimizde ben ilk programlarda Kavramın kendisini bir an için unutsak ve onu tüm konuştuklarımızla yeniden inşa etsek demiştim. Çünkü mimarlığa dair farklı bir program yapmak denildiğinde mimarlık ve farklı yan yana geldiği zaman mimarlığın aklımızdaki üstlendiği bütün bu anlamlarla beraber bu iş nasıl olacak çok zor bir durum <gülüyor> falan gibi geliyor. Ama hepimizin aklında o mimarlık denilen şeyin iki nokta üst üsteden sonra getirilen tanımları aslında farklı biraz da tüm hallerine dair dediğimiz açılımlarıyla konuştuğumuzda Kesinlikle. o her ne kadar farklı olsa da hepimizin aklında biraz da kemikleşmiş olanı o anlamı acaba biraz gevşetebilir miyiz diye düşünmüştük. Yani sonuçta hı. hepimiz belli bir formattan çıktık. Hani farklı evet. yaş grupları vesaire olsak bile hı hı. hani biz daha mekaniyiz, sen biraz daha da dijital, analog dönemden kırılmış biri. <gülüyor> Android. Bir... <gülüyor> Ama sonuçta aldığımız format değil mi? Evet. Biçimleniş ve bakış bakışımız bir kere formatlı. Hı hı. Bunu biraz nasıl kırarız? Tabii biz bu biz derken üçümüzü kastetmiyoruz. Tabii ki. Belki bu işin mutfağında ve özellikle yola çıkarken bu bütün fikir bombardımanlarını yaptığımız şahane bir genç takım var. Evet. Ve genç genç derken denden içinde genç fikirli bir takım var. Ee, sevgili Sevgi Türkkan, Sayit Ali Kökner başta olmak üzere. Ee, bizi hepsi çok beslediler. Hı hı. Hani bu mimarlığın halleri, farklılık ve benzeri bütün bu slogan, vari, farklı yaklaşımlar hep oradaki tetiklemeler ve kışkırtmalarla aslında hı hı. gelişti. Benim soru şu soru hep var. Acaba bu programı e, mimarlardan başka dinleyen var mı diye. E, Feedback hiç gelmedi mi? Yani... Hatırlamıyorum belki vardır da Biraz akademiksiniz diye bir şey gelmişti o, o Hemen var. dilimizi kırdık Şimdi de sevgili <gülüyor> <Kırabildik> Betül <mi? gülüyor> Bilmiyorum ama Betül Tanbay çok popülerize ediyorsunuz diyor arada bir evet, Olsun Yani o, o kadar problem değil galiba Dil meselesinden daha çok Dinleyenlerin kim olduğu ile ilgili Benim merakım hala sürüyor Yani şunu biliyoruz Belli bir saat Yani programın yayın saati geldiği zaman Ofiste radyoların açıldığı ve dinlenildiğini ben bizzat şahit oldum. Çünkü canlı bir program yaptığımız için <gülüyor> geri kalan tüm programlarda program saatinde başka yerlerde olma lüksümüz var. Bir bugün de... olduğu gibi. Aslında biz bugün stüdyoda değiliz. Bir de şey çok enteresan oluyor. Ee, tek kata yayılmış ofisler değil de dubleks veya triplex ofislerde Aha. farklı farklı bilgisayarlardan farklı farklı kodlardan sesini dinlemek de bence iyi bir deneyim. ki <gülüyor> apayrı bir şeymiş valla. Bilemeyeceğim Peki, sayın Gözünüz, şantiyelerde bu e, radyo programının çınlaması olabilir mi acaba? <gülüyor> olabilir. inşaatların farklı katlarında. Bunu gelecek dönem için bir söz olarak kabul ediyoruz Bunu sevgili Bunu aslında Cenk. bir performans olarak da belki örgütleyebiliriz tamam. ne dersiniz? Tamam mimarlığın <gülüyor> tüm halleri gelecek dönem şantiyeden eden sizlere sesleniyoruz sevgili Ama sevgili hep Cenk. bu soru var değil mi? Yani biz yine kendimize mi konuşuyoruz acaba diye benim aklımda. Bu yankılanıp duruyor. Biz yine kendi kendimize program yapıyoruz gibi geliyor bana. Şeyden e, dolayı olabilir mi? Hani bize feedback veren, ön, e, yazan, mail atanlar hep aslında arkadaşlarımız. Evet. Ee, ki ve... biz bugün bunu da biraz tartıştık değil mi? Çağırdığımız konuklar bile doğal olarak Aynen. tabii ki bizim iletişim e, ağımızın içerisinde olan insanlar. Biz her ne kadar biraz bu durumu açmaya çalışsak da... E, en başında mesela dışarıda yapacağımız röportajlarla programı biraz daha biçimlendirmeliyiz, beslemeliyiz diye konuşsak da sadece onu bir kere yapabildik mesela. O gibi bir öz de burada getirmek de tam yeri diye düşünüyorum. Çünkü biz her ne kadar tüm o ağın dışına çıkmaya çalışsak da bir süre sonra sizin etki daha doğrusu... Yardım dileme değil mi? Bu konuk çağırma aşaması biraz da yardım dileme gibi oluyor. O alanınız biraz bağlantılarınız da sınırlı e, oluyor. Bir de yani cep telefonunda kayıtlı gecenin evet. bir körü arayabileceğin sevgili dostlar sayısı Hı -hı. da hani hepimizin Hı -hı. eksik olmasınlar onlar Hı -hı. eksik olmasın başımızdan ama Hı -hı. yine de belli bir sınırı var. Hı -hı. Aslında biz bu hani sosyolojiden felsefeden tarihten beslenelim diye yola çıkmıştık Hı -hı. o işin Hı -hı. mutfağında. Ve beşeri bilimlerden bir şekilde çok beslendiğimizde düşünüyorum. Evet. Hani bakınca sosyolog dostlar geldi hani Özlem Ünsal gibi veya müzikten veya işin mutfağından olsun, şarapçılıktan olsun. Tabii. Değil mi? Farklı akademik kariyer yapan sevgili Mine ve Necati İnceoğlu'yla. Tasarım üzerinden Ali Vatansever evet. el yazısı, film. filmini Hani tekrar ıı, zikretmek gerek. Ve tabii Film, sinema neydi o uzaylı mekanları Sayıt Ali'nin? <gülüyor> kentsel dönüşüm ve uzaylılar. Evet tabii kentsel dönüşüm e, burada hani bir eleştiri kendimize yapmak anlamıyla çok farklı eksenlerden zıplaya zıplaya gidelim derken kentin gündemine düşen veya kendi mahallemize düşen işte başta Taksim olmak üzere. Evet. Ve proaktif olmadan aslında gündemi yakalamaya çalışan bir tavırla işte bu kentsel dönüşüm aslında şimdi önümüzde liste var sevgili dostlar. Bayağı ağırlıklı olarak konuşmuşuz. İşin ilginç yanı işte belki onu ikinci yarıda biraz daha açarak konuşacağız. Buraya gelmeden önce tüm dönemi değerlendirirken yaptığımız program konularını programların konularını bir liste haline getirdik. Şu anda İpek Akbınar'ın dediği gibi de önümüzde duruyor. Ve e, çoğunlukla e, kentsel dönüşüm, rekonstrüksiyon, e, büyük yapı projeleri gibi e, kentin gündemine mimarlık içinden değil e, politikaya eklemlenmiş bir ekonomik, evet ekonomik durum içerisinden düşen ve bizim konumuz olan e, meseleler çokça bizim de program konumuz olmuş. E, bu da aslında... E, şu tespiti yaptık değil mi? Yani mimarlık aslında kendi gündemini yaratamıyor. Evet. Ee, Bunu... Bir şekilde ortaya düşen e, bağlantılı gündemleri kendi konusu yapmak ve ancak onlar ortaya çıktıktan sonra bunlar üstüne fikir üretebilmek gibi bir mekanizması var, işlerliği var. Bu da hem mimarlık medyasına yansıyor. Biz de kendimizi mimarlık medyasının bir parçası olarak görebiliriz. Bizim programımıza da yansıyor. Değil Kesinlikle. Mi? Aslında ilk yola çıkarken bu hep farklı eğilimler, farklı sesler derken biz mesela alternatif mimarlıklardan, deneysel mimarlıklardan eksen açmak bu konuya. Evet. Çünkü hani eğitimci kimliğimizle de çok. Tabii kafa yoruyoruz. Evet. Ya da mimarsız mimarlıklar. Aynen. Mi? Aynen. Ya da işte paper architecture üzerinden Hı -hı. üretilmiş değil mi? 60'lardan beri müthiş bir külliyat var. Ve bence şu anda e, hınzır gençler ve genç gruplar üzerinden de bunun çok yansımaları var evet. diye düşünüyorum. Bunlar yüzde olarak baktığımızda daha az kaldılar. evet Ya da mesela e, İstanbul odaklı değil de e, İstanbul dışı. Evet. mimarlık üretimleri. İşte Şarköy'e evet. bakabildik. Evet. evet. Onun dışında da yani pek fazla açılamadık. Ama şöyle de bir şey var. Açtıramadılar. Yani öyle de olabilir. Hep şu mesele var. Yani ulaşmak ve ulaşılmak gibi bir problemimiz var aslında. Yani bir yerlerde bir şey oluyorsa biz bunları bilmiyoruz. Ya da orada olan şeyleri biz keşfe gitmiyoruz gibi problemler var. Yani bu yola çıkmış olan kişiler olarak bizler de hani kendimizde öyle bir e, sorun bence tespit edebiliriz. Yani gelecek dönemin bir sözü olarak özellikle Cenk üzerinden bol bol seyahat ettirip yeni <gülüyor> Çok üzülüyorum biliyor musunuz şu anda gerçekten. Gündelik... Hatta prodüksiyon masasında gözyaşları görüyorum şu anda. Hatta prodüktörümüzle sayın prodüktörümüzü ve sayın Cenk Dereli'yi beraberce gönderip. Valla evet kayıtları beraber yapsak Volkan Bey hiç fena olmaz. Mesela Datça'da hıdrellez kutlamaları vesaire gibi planlar. Çok can sıkıcı değil mi? Gündel hayatta küçük müdahaleler. Datça'da neler oluyor? Hidrellez'den nasıl küçük müdahaleler Datça'da, oluyor? Datça'da, Gaziantep'te, Kayseri'de, Artvin'de, Trabzon'da neler oluyor? Bir şekilde gidip bunları bulmamız lazım yani ve dillendirmemiz lazım açıkçası. Tamam. Yani bunları konu ediniyor olmamız lazım. Çünkü is herkes İstanbul'u konuşuyor. Şimdi tasarım bir yaneli gelecek. Yine e Olduğu haliyle ya da asla hiç olmadığı haliyle bir İstanbul'dan bahsedilecek. Tabii evet, sahnelenmiş bir İstanbul. Evet. Paketlenmiş değil mi? Süslenmiş. Ya da işte orada belki alternatif sesler çıkacak değil mi? O şey gerilla performanslar falan hayallerim var benim. Bilmiyorum yani o tasarım bir en sırasında. Acaba nasıl olacak? Ama bir keşif yapmamız şart. O zaman Jülide Özçelik'ten Gizli Cennet'i dinleyelim mi? Evet lütfen. Öyle bir yer ki anlatılmaz Hüznü ayrı tarif edilmez Bilen bilir fark edilmez Rüyalardan çıkıp gelir Huzurlu hali başka güzel Su rengi, ve alımlı Grisi hırçın ve de sınırsız Orada yapayalnız kalırsınız Pamuk şeker sanki ter Temiz o güzel bulutlar Çocukken renkli balonlar gibiydi tüm Bamuk şekerde sanki tel temiz O güzel bulutlar Tekrar merhaba. Jülide Özçelik'ten Gizli Cennet'i dinledik. Bence evet. hayal kurdurtmak için çok güzel bir şarkı. Şahane bir sesi var. Lirikler de harika. İyi ki bunu seçmişiz son program için. Peki biraz evvel değindiğimiz şeylere geri dönecek olursak. Bu ilk yarıda konuştuklarımızı... Mimarlığın hallerini ve benzeri dışından bir eksene sen işaret ettin. Mimarlığın kendi gündemini Aynen. yaratıp yaratamaması. Yani bu mimarlık kendi gündemini neden yaratamıyor? Bir tek mimarlık için geçerli değil bu bence. Önce onu söylemekte fayda var. Hani biz işte mimarlık, mimarlık, mimarlık diye, diye bunu da ağzımıza büyük Kendi gündemini diye. bir de yaratmaktan ne kastettiğinde belki bir Hı -hı. parça açarsan. Mimarlık hep bir... Açılmış olan bir tartışmaya cevaplar, e, itirazlar üretmekle e, cebelleşiyor. Onun dışında kalan kısmında tabii ki o tartışmayı yaratan yapıların ya da inşaların ya da yıkımların e, öznesi oluyor değil mi? Yani hani mimarlık dediğimiz şeyi sonuç olarak mimarların üstlendiği bir rolün e, pratiği hal dönüşmesi diye de bakıyoruz sen şimdi tabi yapmak üzerinden mimarlığın tarifi içinden bir gündeme de işaret ediyorsun Tabii ve de bunu mimarlar ortaya çıkarmıyorlar ya da mimarlığın kendi içerisindeki yani kendi e, karakterlerinin e, e, üstlerine giydiği bir rolle bu ortaya çıkmıyor e, siyasi e, bir kısım işte bu e, planlarla ya da ekonomik işin ekonomik boyutuyla örgütlenmiş olan bir e, nasıl diyelim bir tartışma ortamının içerisinden bu bütün e, bizim de gündemimize düşüyor ve biz buna hep eklemlenmek zorunda kalıyoruz. Evet. Yani bir, bizim bir önceki dönemki e, bütün e, programlarımıza da biraz baskınca konu olmuş olması bakımından işte kentsel dönüşümü, e, işte Haydar Paşa e, projesini ya da Topçu Kışlası'nın yeniden yapılması gibi projeleri e, buna örnek olarak gösterebiliriz. Biz hepimiz buna eklemleniyoruz ve evet. onların yer ve yön gösterdiği tartışmaların içerisinde de açıkçası e, tıkanıp kalıyoruz Tabii. onları aşacak olan açılımlar getiremiyoruz mesela e, Gezi Parkı ile ilgili olan şeyde tamam Gezi Parkı işte korunsun mu yoksa e, Topçuk Iştası yeniden mi inşa edilsin ikililiği içerisinde bütün bu tartışma elinde. kalıyor ama halbuki bütün bu tartışma şunu da getirmeli hani bugüne kadar diyelim biz orayı neden kullanmadık ya da nasıl kullandık ya da Bizim kamusal alanı kullanma biçimlerimiz nedir? Yani bu ülkede işte İstanbul'da örnek olabilir, başka yerlerde olabilir. Bu insanlar nerede yaşarlar? Yani kamu nerede birbirini görür, bir, bir araya gelir? Bunlar sokaklar mıdır, meydanlar mıdır? Yani tartışmayı... Piknik ortamları mıdır? İşte piknik ortamları mı? Yoksa mangal mı yapılır falan? Yoksa başka bir şey mi vardır? Yoksa e, sokakta dükkanın önüne çıkardığın sandalye... ...ile karşı komşunla kurduğun ilişki midir bütün bu e, kamusal e, sosyal ilişkiyi e, sıkılaştıran, geliştiren şey? Bunlar mesela tartışma konusu olmadı ya, ya da, da açılım olmadı değil ya mi? Ya da ne bileyim işte az önce kayda gelirken yolda gördük her tarafta demir değil mi bariyerler Hı -hı. yerleştirilmiş. Evet, 1 bir Mayıs, Mayıs öncesi. Her yerde bir bahar bayramı iken herkesin evet. izin gününde ailesiyle çoluk çocuk böyle dinleneceği, eğleneceği bir ortamken Bizde işte polis yazılı barikatlarla evet. güne başlayacağımız e, stres. Tabii bizim hepimizin atılmış bir formatı var. Hı hı. Kamusal alandan çekinceler, kamusal alan aslında tartışmanın olduğu, çelişkilerin Tabii. olduğu, kavgaların olduğu bir yer. Tabii. Bu çok normal. Biz ya da bunları, güneşlenmenin ya da... olduğu bir Aynen. yer değil mi? Yani plaj Aynen. da kamusal bir alan. Sonuçta yani e, aslında şu e, bir yandan mesela sosyal medyada bu iş enteresan şekilde örgütlenirken yani bir de medyasını kurup kurmamasından da bahsederiz biraz kısaca. Mimarlı. Evet girelim biraz. Çünkü sosyal medyada diyelim ki bütün bu örgütlenme olurken işte kişiler birbirlerine hak verirken, destek verirken belli tartışmalarda Anak aslında... Anaklı medyada hiçbir şey yok. Hem o yok hem de şöyle bir şey var. Sosyal medyada biraz sırtımızı piş pişliyor. Yani biz orada bir aradaymışız gibi görünüyoruz ama tam da siyasetin yapmak istediği şey gerçekleşmiş oluyor. Kişiler bedensel olarak Hiçbir zaman bir araya gelmedikleri için işte meydanlar, plajlar, sokaklar, eğlence mekanına dönüşmüş olan sokaklar, gösteri mekanına dönüşmüş olan yani protesto mekanına dönüşmüş olan sokaklar boş kalıyorlar ve hiçbir zaman bunun mekanı olamıyorlar. Ve tam da aslında Steril siyasetin... ve hijyenik değil mi? Evet. Çok güzel, şık mekanlara dönüşüyor. Hep görünmesini istedikleri şekilde kullanılan yerler haline dönüşüyor. Bir de bunun yanında mimarlar hani bina yapmak yetmiyor bir, bir şey inşa etmek yetmiyor ee, binanın e, ne anlattığını da anlatmayı rol olarak benimsiyor değil mi mimarlar kendileri o yaptıkları yapı üstüne yazılar yazıyorlar yani üzerine ya da yazmıyorlar da anladın mı yani bir bir yerlerde yayınlanmak üzere bir yazılar yazıyorlar ya da sipariş üstüne e, eş dost arkadaş bağlantılarıyla yazılar yazılıyor ve şu bile özgürlüğümüz yok yani bu çok kelek bir bina. Deme özgürlüğümüz biliyor çünkü aslında hani onun arkasında bambaşka bir e, şey yani var. Yani sen değil mi? şunu mu demek istiyorsun? Doktorlardan daha ciddi, müthiş bir mesleki dayanışma jargonumuz var. Kol kırılıp yeni içinde kalır mı demek istiyorsun? Mesela o zaman <gülüyor> sana şöyle bir şey söyleyebilirim. Mesela İhsan Bilgi'nin, <gülüyor> Uğur Tanyeli'nin yazdığı yazılar, o şahane yazılar, <gülüyor> Bülent Tanju'nun. işte Radikal'e mesela Ömer Kanıpak yazıyor. <gülüyor> Sen bu yazıları nasıl değerlendiriyorsun? Bence e, enteresan anlamda bunların da bir arızası var. Çünkü onlar da bütün bu mimari örgütlenme ve bakış açısı, bütün işte işin akademik kısmı, piyasa kısmı ya da... E, minyarlık eleştirisi içinden bütün o ulusal ve uluslararası bu birikimle bunun içinden yazıyorlar. Ama o da sonuç olarak kendisi bir kapalı döngüye dönüşüyor. Ama halbuki mesela sinema eleştirisini sadece yani sinema eleştirmeni yönetmenler ya bilmiyorum aslında. sadece evet yönetmenler yok ya da oyuncu olan sinema eleştirmenleri yok. Sinema izlenip nasıl diyelim bir şekilde deneyimlendikten sonra çeşitli karakterler çeşitli e, farklı profesyonel alanlardaki karakterler tarafından bizim önümüzde farklı kapıları açacak şekilde açılıyor Mesela enteresan sinema eleştirme olan mimarlar var Onları okuduğumuz zaman iş daha da enteresanlaşıyor değil mi? Yani aslında herhangi bir rinayı farklı okumak mümkün diyorsun sen. Nasıl ki. sinemayı, kitabı farklı okuyorsak, hı hı. buradaki mimarların tüm hallerinde de hı hı. E, ara ara kısa az da olsa değinme şansımız olduysa. Ve gündemini işte yani tüm o okuma e, ne olursa olsun tüm o farklı okumalar, tüm bu eleştiriler vesaire... Yine de hala yeterli bir şekilde mimarlığın kendi gündemini yaratamıyor mesela. Geçtiğimiz program sevgili Cemilhan ve Tülin Hadi ile bu ulusal mimarlık ödülleri üzerinden çok güzel bir program yaptık. Onlar da o şahane yeni yapılarıyla çok güzel bir ödül aldılar. Ödüle odaklanmamak üzerinden aslında hı hı. gündem yaratmanın mimarlığın kendi gündemini oluşturması açısından... Ulusal mimarlık ödüllerinin e, öneminin altını çizdi Tülin. Hı hı. E, çünkü sonuçta medyada yeterince yer bulamıyorsun. Yazılı görsel medyada mesela Tülin'in ve sevgili Mehmet Kütükçüoğlu'nun yaptığı iki program da bence çok önemliydi. E, uzayıp gidemediler, devam evet. edemediler. Hı hı. Mesela ana akım gazetelerin mimarlık köşeleri yok. Bugün mesela Financial Times'ı veya Guardian'a veya New York Times gibi ana akım değil mi? eğitimli bir grubun okuyacağı bir gazeteyi açtığında Anglo-Sakson kontekste veya Lemont'ta kıta Avrupa'sında mimarlıkla ilgili bir yazı daima var. İlla hı hı. mimarlığın içinden birisi yazmasına gerek yok. Bir roman tanıtımı gibi bir bina tanıtımı, mekan tanıtımı da gerçekleşiyor. Hı hı. Bizde bu sadece bir dekoratif Bizde e mimarlık köşesi yok. Bizde yok. mimarlık ekleri var. Ay pardon, dilim sürçtü. Bizde inşaat ve yatırımla gayrimenkul yatırım aynen. ekleri i̇ş, var. İş üzerinden. Ve de insanlar yani benim anneannem dedem öyle diyeyim size onlar sonuç olarak mimarlık olarak benle onun üstünden iletişim kuruyorlar. Tabii, e şimdi burada bunun böyle görünür olmasında sonuç olarak e, mimarın da rolü var yani bunun. Tabii bu arada mimarın rolünden öte biraz da arkitaraya, yeme, kolokyuma... Mimarizme de mi bakmak lazım? Yani, onlar da aynı şeyi aslında yapıyorlar üretmesine üretilmesine değil mi sektör içinden? Evet yani burada mimarlık medyasından bahsediyoruz değil mi? Böyle bir sektörel medyadan falan bahsediyoruz. Bir tek tabii ki onların yetmediğine inanıyorum ben. Çünkü onlar da bir şekilde angaja olmak durumundalar. Yani reklam almak zorunda mesela. Ya da de, mesela. dergiler değil mi? Ya, tabii, 21 uh -huh, uh -huh. E Yapı, evet. arademento, mimarlık ya gibi. Ya da işte inşaat dünyası vesaire gibi diğer tüm hepsi. Yani iç mimarlık, dekorasyon vesaire tüm dergiler. Yani bunların hepsi bir şekilde kendi örgütlenme biçimlerinden dolayı belli şeylere eklemlenmek zorundalar. Bunun karşısındaki... Farklı olan şeylerin sayısının artıyor olması lazım. Ama o da azalıyor. Bir tane vardı. Ama beğenirsiniz, beğenmezsiniz o da değil mi? Kendi lahbetmek hmm. durumunda. Yani kaldı. mesela mimarazzi, tüm bu yani mi, mi, özellikle ofis dünyasının dedikodusunu yapan gerçek yalan, hiç önemli değil. Ama ee, bunun tartışılması bile bunun görünür oluyor olması bile e, bir şekilde birilerinin yani bu birilerinin dediğimiz bunlar da ofislerdi mimarlık ofisleriydi bu örgütlenme şeması içerisinde çekemedikleri bir durum oldu ve o site kapatıldı ilginç bir şekilde yani düşünsenize ekşi sözlük gibi mahkemeye bir şey aslında verildi. mahkemeye verildi ve kapatıldı site ee, ekşi sözlükte de mesela gerçek daha doğrusu şöyle diyeyim pek çok bilgi var ve bunun gerçekliği doğruluğu yanlışlığı açık bir kaynak bu tartışmalarını sürebildiği bir yer orası vesaire Hı. ama bu sürebiliyor değil mi ve bilgiyi de katlayarak bu kendi üstünde artık gidip bizim bile acaba ekşide bunun hakkında ne demişler diye aradığımız bir şey bu ama bütün bu e, gündem oluşturma ve e, kendi medyasını yaratma e, çerçevesinde baktığımızda mimarlık ortamının tartışmasına mimarlık sanki daha belli şeyleri ...yeterince özgür bir şekilde konuşamayacak bir e, durumda hala ne yazık ki. Demek ki bunu konuşmaya gelecek dönemde devam edeceğiz. Evet, yani mimarlar biraz hayal ekmeli bence. Biraz e, sadece bina yapmak değil de biraz hayalleri Düşler de... Evet yani mi? kişilerin akıllarına hayaller ekilmeli ki... ...o hayaller üstünden biraz da tartışılmaya başlansın. Sevgili Uğur kitabını Rüya hı hı. İnşa İntirazı bir kez daha hatırlayalım... Hı hı. Ve bir güzel bir bahar günü dileyelim. Evet. Gelecek dönem buluşmak üzere diyorum. Evet, yani haftaya. <gülüyor> yani haftaya. Gelecek yayın döneminde de sizlerle beraberiz sevgili dinleyenler. Açık blog. Ne, açık mimarlık. <gülüyor> Eyvah, acık mimarlık. .blogspot.com adresinden bizlere ulaşın. Bizi yönlendirin. Bize konuklar önerin. Beklentilerinizi bize... söyleyin. Aynen öyle. Ve bu tüm bahsettiğimiz tartışmaları sizlerle beraber... Ee, daha da seslendirelim. Hoşça kalın, görüşmek üzere